Jack London Hatırlamak Seslendiren Akın Altan Talihli İnci, bin bir güçlükle soluk soluğa karın üstünde yürüyor şansının yaver gitmemesine. Alaska'ya, Noma, cebindeki haritalara kendini bıçak kullanmak zorunda bırakan o herife ver yansın ediyordu. Kanellerinde pıhtılaşmıştı. Bütün olup biten şimdiki gibi gözünün önündeydi hala. Önce masanın kenarlarına tutunup sonra usul usul yere yuvarlanan o herif, dört bir yana saçılan markalar, iskambil kağıtları, bütün salondakilerin beyninden vurulmuşa dönüp tir tir titreyişleri, kumarhane sahiplerinin dut yemiş bülbül gibi tıs susuşları, zar seslerinin duyulmaz oluşu, afallayıp kalan suratlar, Sonra kıyamete dek sürecekmiş gibi görünen bir sessizlik. Ardından da öfkeden kudurmuş bir şehri onun peşine takan yürek parçalayıcı bir ölüm çığlığı. Kumsala kapağı atmak için karanlığa dalarken, ''Bütün cehennem boşandı sanki.'' diye gülümsedi. Bütün açık kapılardan ışıklar fışkırıyordu. Çadırlardan, kulübelerden, barlardan çıkan ne kadar insan varsa onun peşine düşüyordu hep. İnsanların avaz avaz bağırışları, köpeklerin ulumaları kulaklarının zarını yırtıyor, onu daha bir hızlandırıyordu. Seyirte seyirte imanı gevredi. Sonra suspus oldu ortalık. Onun ardına düşenler karanlıklarda boşu boşuna adam aramaktan usanmış, çekip gitmişlerdi. Gel gelelim, bir gölge gizliden gizliye bırakmıyordu onun ardını. İnci, Yürümesini durdurmadan, arada bir kafasını çevirip şöyle bakıyor, gölgeyi hayal meyal görüyordu. Gölge, bazen karın üstünde belli belirsiz seçiliyor, bazen el ayak çekilmiş bir kulübenin ya da bir deniz teknesinin karanlığında eriyip kayboluyordu. Talihli İnci, bir karı gibi ince ince sesler çıkarıyor, doya doya ağlamak istiyordu şöyle. Yorgunluk canına okumuş, iflahını kesmişti. Sondaj delikleri, Çadırlar buz yığınlarıyla dolu bir yerde ha babam ilerliyordu. Yük yığınlarının gerilmiş halatların üstünde sendeliyerek yürüyor, çadır iplerine, yol üstünde hıyarcasına dikilmiş kazıklara çarpıp duruyordu. Her saniye ya bir kar yığınının ya da sellerin sürüklediği kütüklerin üstünde yığılıp kalıyordu. Arada bir vartayı atlattığına inanamıyor yavaşlıyordu. Yüreğinin güm güm atmasından Soluğunun kesilecek gibi olmasından ne yapacağını, ne edeceğini bilemez olmuştu. Ama gel gelelim, gölge habire karanlıktan çıkıyor, o da yoluna devam etmek zorunda kalıyordu. Kafasında boş bir inanç belirmişti. Ürperdi. Alnının yazısı gibi bir şey olan kumar, bu sessiz, inatçı, sakız gibi yapışkan gölgenin inadına bir anlam veriyordu. O, bu gölgede kumarcıyı geberene dek bırakmayan bir alın yazısının varlığını görüyordu. Talihli İnci inanıyordu bunlara hep. Ülkenin iç kesimlerine doğru yolu tutup, Karlı buzlu tunduralardan doğru geçerken gölgenin kendisine yaklaşmasına hiç şaşmadı. Bitmiş, tükenmiş, perişan olmuştu. Geniş, göz alabildiğine uzanan yerin tam ortasında durup gölgeyle göz göze geldi. Eldivenli sağ bir yerlere kayıverdi hemen. Yıldızların donuk pırıltısı tabancasına vuruyordu. Dur hele! Ateş etme! Silah milah yok bende. Gölge bir insan biçimine girmişti. İnci bu sesi duyar duymaz dizlerinin koyverdiğini hissetti. Ama aynı zamanda bir rahatlama da olmuştu içinde. Eğer o akşam Eldorado'nun pis masalarına kurulup bu cinayeti gözleriyle gören Uri Braum'un üstünde tabancası olsaydı, işler bambaşka bir biçim alabilirdi. ''Ateş etme!'' diye tekrarladı. ''Görüyorsun, silahım yok işte.'' Kumarbaz silahını indirerek, ''Allah belasını versin, silahının da bilmem neyinin de. Ne diye arkamı bırakmıyorsun öyleyse benim?'' diye bağırdı. Uri Braum omuz sikti. ''İncir çekirdeğini doldurmaz söylesem.'' ''Beraber gidelim.'' demiştim de. ''Nereye?'' ''Tepede. Kampın sınırında kulüben var ya benim. Oraya.'' Talihli İnci karın içinde sert sert yürümeye başladı. Karşısındakinin kafayı iyice üşütmüş olduğuna şöyle zerre kadar kuşkusu kalmamıştı. ''Peki sen kim oluyorsun yahu?'' dedi. ''Sonra ne belledin sen beni?'' Demek efendim zati Zatihalilerinizin emrine oyup boynumuzu ipe vereceğiz ha? Maşallah be. Öbürü yalnızca. Uri Brown, benim adım dedi. Kulübem hemen yakıncıkta. Kampın bittiği yerde. Seni tanıdığım anıdığım yok. Ama bir insanın canına kıydın. Bileklerindeki kana bak hala. İkinci bir kâbilsin yani. İnsanlığın yumruğu tepende tam. Kafanı dindirebileceğin bir yer kalmadı şu dünya üstünde. Benim bir kulübeciyim var. Talihli inci vur İbrahim'ın konuşmasını, ''Ananın başı için kapa şu çeneni.'' diye kesti. Yoksa ikinci bir habil olacaksın ha. Okuyacağım canına şimdi. Bir laf daha çıkarsa ağzından, gör bak o zaman. Düzde, tepede, binlerce, on binlerce insan harıl harıl beni arıyor. Ne alt edecekmişim senin kulübende ben? Benim derdim, yallah kırmak girişi. Kaçıp gitmek dünyanın bir ucuna. Kafana girdi mi şimdi pis domuz? Şeytan diyor ki, bazı bazı dön geri, iyi bir cümbüş şamata yap, canına oku bir kaçının. Böylece bitsin şu Allah'ın cezası iş artık. Hayat dediğin ne ki hem? Yaşamak, kalıbını deldirmemek için savaşmak değil mi? Öf! Tak dedi canıma artık be! İnci, umutsuzluk, perişanlık içinde sustu kaldı. Uri Brown fırsatı kaçırmadı. Öyle esaslı bir hatip falan değildi elbet. Ama bunca uzun uzadıya söylev çekmemişti anasından doğalı. Sırf bir keresinde çekmişti ki, Bundan da sonra söz edilecek. Sana kulübemden söz ettiysem, boşuna etmedim. Seni oraya bir sakladım mı, daha şeytan bile bulamaz. Yiyecek içecek gani, başka türlü o saat enselenirsin. Bir başına kala kalmışsın orta yerde. Bir köpeğin bile yok. Deniz yoluyla kaçman boş hayal. Hemen burnumuzun dibinde sen senmişel karakolu. O saat yakayı verirsin hele. Hangi yolu tutarsan tut, nafile. Hanvike'de gitsen, bir şey değişmez. Aynı. Ne halt etsen, kapana tutulmuşsun bir kere. İşin içinden çıkamazsın. İşört bas olup unutuluncaya kadar kal benimle. Bir aya kalmaz unutulur gidersin. Herkes, yorka gelen yığın yığın altın arayıcılarına, daha bilmem bir takım başka şeylere kafayı takar, seni düşünmez olur. Sonra da sen kimseye kendini belli etmeden çeker gidersin yoluna. Hak, hukuk, adalet gibi şeyler üstüne bir takım düşüncelerim var benim. Eldorado'dan kaçarken peşini bırakmamışsam, daha sonra da kumsalda adım adım arkandan gelmişsem, seni haber etmek ya da yakalamak istediğimden değildi. Benim kendime has bir takım düşüncelerim var. Neyse, seni ırgalamaz bunlar. Katil, Cebinden bir dua kitabı çıkarınca Uri konuşmasını kesti. Kuzey kutbunun kuzeydoğudan doğan şafağı iki adamın açık başlarını kutsal kitap tutan ellerini o sarı ışığıyla aydınlatmıştı. Talihli inci Uri'ye sözünde duracağına yemin billah ettirdi. Bu yürekten edilen yemin hiç mi hiç bozulmayacaktı. Kumarbaz, Kulübenin kapısına vardığında, gireyim mi girmeyeyim mi diye birkaç saniye duraksadı. Onu kanadının altına alan bu herifin acayip davranışları karşısında şaşırmış, içine kurt düşmüştü. Mum ışığında buranın rahat, boş bir oda olduğunu gördü. Öbürü kahve pişirirken kendisi bir cigara sarmaya başladı. Sıcaktan işe kaldı birden. Sırt üstü uzanmış, halka halka sigara dumanlarının arasından yiyecek gibi Uri'nin suratına bakıyordu. Çelik gibi bir görünüşü olan bu adamın öyle kendini dışa vurmayan bambaşka bir güçlülüğü vardı. Yüzündeki çizgiler bıçak yarası gibi derindi. Şöyle en küçük bir sevinç ya da sevimlilik belirtisi onların sertliğini yumuşatamıyordu. Kir renginde soğuk gözleri kalın gür kaşlarının altında ışıl ışıldı. Çenesi aldığı kararlardaki kesinliği, alnı bu kararlardan ölmek pahasına bile dönmezliği gösteriyordu. Suratındaki her şey bir sertliğin belirtisiydi. Burnu, dudaklarının kıvrımı, sesinin tonu. Yalnızlığa alışık, başkalarının ne dediğini aldırmayan bir adam suratıydı bu. Bu adam çok geceler uyumaz, yaptığı işleri aklının süzgecinden geçirirdi. Ama sabah oldu mu kalkar, derdini tasasını hiç belli etmez, ağzını bıçak açmadan öyle dururdu. Eğer Uri neşelenip bir türkü verse ya da tasalanıp oflamaya poflamaya falan başlasa, talihli inci herhalde onu kendine daha yakın bulurdu. Gel gelelim, anlaşılmaz, sır vermez bir hali vardı Uri'nin. İçinde ne gibi bir ruh taşıdığını bir türlü anlayamıyordu onun inci. Uri, fincanlar boşaldığında, ''Yardım et hele, şeyh'' dedi. ''Misafirlikte öyle gelin gibi kırıtılmaz.'' Talihli adını söyleyip kurulmuş bir makina gibi başladı yardım etmeye. Yatak kulübesinin bir köşesine konmuştu. Bu yoktan var edilmiş eşyanın dibine kıyıdan toplanmış yosunlu yosunlu kütükler yerleştirilmişti. Kütüklerin uçlarının biri uzun biri kısaydı. Uri, bölmenin yan tarafından yosunla üç kütük aldı geldi. Kütükleri testereyle kesip uçlarını birbirine öyle birleştirdi ki kütükler dümdüz bir tahta haline geldiler. Sonra talihliye yiyeceklerin saklandığı yerden un torbaları getirtti. Onları kütüklerin kapıyamadığı yerlere dizdi. Üstlerine iki koca denizci torbası koydu. Daha sonra da kat kat yosun ve battaniye yerleştirdi. Kaçak, yatağın bir ucundan öbür ucuna dümdüz serilmiş kürk örtülerin altına girip uzanabilirdi artık. Kim bakarsa baksın, insan insan olduğuna inanmazdı orada. Sonraki haftalarda yığınla arama oldu nomda. Sırf bir kulübe ya da çadır aranmadı. Talihli, gizlendiği yerde paşa paşa oturdu. Kendini rahatsız eden falan çıkmadı. İşin gerçeği şu ki, Uri Braham'ın kulübesi kimseciklerin aklının ucundan bile geçmiyordu. Dünya üstünde, Can Radolf'un katilinin aranacağı en son yer Uri Braham'ın kulübesiydi. Talihli, arama yapılmadığı zamanlar odada gezinip duruyor, ha babam İskambil falığı açıyordu. Cigarayı meme gibi hiç düşürdüğü yoktu ağzından. Hafif meşrep bir insan olduğu için öyle bağıra çağıra konuşmalara, kahkaha atmalara bayılırdı. Ama yine de Uri'nin o sessiz, içine kapanık mizacına uyuvermişti. Onların bütün konuşmaları, polisin davranışları, izlenecek yollar, köpek fiyatları üstüneydi. Konuşmalarının başlamasıyla bitmesi bir oluyordu. Talihli bir buluş yaptığını sanıyordu. Tanrı'nın günü kağıtları karıp karıp dağıtıyordu. Sonra yeniden topluyordu onları. Bu saatlerce sürüyordu böyle. Bir yerde toplanmış kağıtları uzun uzun yazıyordu kağıtlara. Sonra bir daha, bir daha yapıyordu aynı şeyleri. Sonunda bu oyundan da hoşlanmaz oldu. Kafasını masaya koyuyor, bir takım kumarbazların, para babalarının, ruletlerin bitmeyen gürültüsü içinde birbirlerinin ciğerlerini sökmek istedikleri nom'daki o gece gündüz açık batakhaneleri düşünüyordu. Böyle anlarda yüreğindeki o yalnızlık, o tükenmişlik duygusu öylesine canını okuyordu ki onun gözlerini bir noktaya dikip saatlerce kılını kıpırdatmadan kalabiliyordu. Bazı bazı içinde yılların biriktirdiği acı, hüzün ona uzun uzun sert söylevler çektiriyordu. Madem ki insanlık diye bir şey tanımıyordu. Ne diye ayak uyduracaktı ona? Hayat dediğin kalıbı deldirmemek için savaşmaktır, diye tekrarladı. Hayatta zerre kadar şansım yaver gitmedi. Anamdan doğdu dolalı hep kör tali. Sanki anamın memesinden süt değil de dert çile emmişim. Anamdan da toplumdan da şefkat falan görmedim. Bilmem ne günahım vardı da köpekler gibi süründüm Seattle'da. Noma canıma okunsun diye mi gitmiştim? Her şey bir yana, sanki ne diye içim cigara çekmişti o an. Ne diye üstümde kibrit yoktu. Büyük pitiye giderken, ne var da ateş istemeye Eldorado'ya gitmiştim. Görüyorsun ya, her şey ama her şey benim canıma okumak için söz birliği etmiş. Ben daha doğmadan yemişim ayvayı. İki kere iki dört bu. Gel de kurtul bakalım bu bataktan. İşte bu işte böyle. Hem benim, hem Can Randolph'un davranışlarına başka nasıl anlam verilir yani? Can Randolph, markaları toplarken bir yandan da oradakileri fit veriyordu. Şeytan mı dürtüyordu nedir? Sanki ne diye tutmamıştı çenesini. Ben de şansımı deneyecektim nihayet. Zildim. Meteliye kurşun atıyordum. Peki ben niçin kendimi tutamadım? Niye? Niçin? Niçin? Talihli İnci, kaderini boş yere sorguya çekerek yerlerde develenip duruyordu. Bu delilik nöbetlerinin tanığı Uri, sesi soluğu çıkmadan öyle duruyor, kılını bile oynatmıyordu. Sanki hiç oralı değildi. Ama o kir rengi gözleri bulanıyor, hüzünleniyordu. Bu iki adam arasında kıl kadar benzerlik yoktu. Talihli yeterince farkındaydı bunun. Bazı bazı onun kendini Kanada altına almasına, korunmasına şaşıp kalıyordu. Sonunda Uri hak verir oldu ona. Artık insanlar talihliden öc almayı, hesap sormayı bir yana bırakmışlar, altın arama hırsına kapılmışlardı. Jan Randolph'un öldürülme olayı kampın aylık raporlarına geçip kapanmıştı bile. Nondaki maden işçileri suçluyu enselemiş olsaydılar, işi gücü bırakıp canına okuyacaklardı tabii hemen. Ne ki talihli incinin karıştırdığı haltlar hiç mi hiç heyecanlandırmaz olmuştu onları. Küçücük çay yataklarında kızıl kumsallarda altın vardı. Denizin buzları eriyince torbaları patlatasıya doldurulmuş insanlar, yaşamaya tat lezzet katan o şeylerin onunla bulunduğu diyarlara doğru gemilere binip açılacaklardı. Bir gece Uri Brahm talihlinin de yardımıyla kızakları yükleyip köpekleri koştu. Sonra kalın buzlar üstünde güneye doğru yollandılar. Sen Michelle varınca yoldan ayrılıp kıyıdan uzaklaştılar. Dağlar tepeler aşıp Anvik'teki Yukon Irmağına vardılar. Bulundukları yer ırmak ağzından birkaç yüz mil ötedeydi. Sonra güneydoğuya kıvrılıp Koyukuk, Tanana ve Minok'tan geçtiler. Fort Yukon'u fırıl fırılayıp dolaşıp Kuzey Kutup Merkezi'nin hem bu yanında hem öte yanında dolaştılar. Derken ovaya inip güney yolunu tuttular. Çetin bir yolculuktu bu. Eğer Uri talihliye, Eagle'da bir maden işletmesine sahip olduğundan söz etmemiş olsaydı, Uri'nin ne diye böyle bir yolu izlediğini sittiğinsene anlamazdı o. Bu şehir bölgenin sınır yerindeydi. Üç beş mil ötede, Fortica Deli'deki hangarın tepesinde İngiliz bayrağı dalgalanıyordu Sonra Dawson, Peli, Beş Parmak, Rüzgar Kolu, Rengeyi kavşa, Linderman, Silkat ve Daya geliyordu Eagle'a gelişlerinin ertesi günü sabahın elinde uyandılar Burası onların son uğraklarıydı Ayrılacaklardı artık birbirlerinden Talihli şen şakrak hissediyordu kendini Ortalıkta bahar havası vardı Günler uzamaya başlamıştı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 Geniş, büyüktü. O bir kez daha büyük bir iyimserlikle geleceğe bakabildi. Öğle yemeğinde başladığı ıslık çalmaya. Sonra oynak, neşeli türküler mırıldandı kendi kendine. Bu sırada Uri sağa solu topluyor, köpeklere koşumlarını takıyordu. Her şey bir anda hazırlanıp bitmişti. Uri, ''Ölü beygir yolu diye bir şey duydun mu sen hiç?'' diye bir soru sorduğunda, talihli bir an önce yola çıkmak için can atıyordu. Dalgın dalgın talihliye bakıyordu Uri. Kafasıyla cık yapan talihli geciktikleri için öfkelenmişti. Uri usul usul mırıldanır gibi sürdürdü konuşmasını. Bazen öyle şeylere rastlıyor ki insan buralarda, ölsen unutamazsın. Ölü beygir yolunda herifin biriyle karşılaşmıştım. Yıl 97 idi. Adam... Ekibini ak geçitten geçirmek isteyince bir sürü madencinin anasından emdiği burnundan geldi. Ölü beygir yolu diye boşuna dememişler elbet. Daha şöyle ilk soğuklar görülür görülmez beygirler sinek gibi düşüp geberiyorlardı. Skaguay'dan Bennet'e kadar beygir leşiyle dolmuştu ortalık. Yollar, beller, dereler, tepeler hep beygir leşiydi. Ortalığı bir koku sarmıştı ki sorma gitsin. Yolların kıyılarına yığılıp kalıveriyorlardı hayvancıklar. Yol diye bir şey varsa tabii, Sırtlarında yükleriyle buz dolu ırmaklardan geçerken Boğulup ölüyorlar ya da kayalara çarpıp hurda haş oluyorlardı. Kimi çukurlarda bacağını kırıyor, Kimi yüküyle birlikte sırtüstü düşüp parçalanıyordu. Hendeklere düşüp bir daha çıkamıyorlar, Çamurların içinde çırpınıp duruyorlardı. Bataklıkların içi dik dik ağaç gövdeleriyle doluydu. Bunlara takılıp karınları patlıyor, bağırsakları dışarı fırlıyordu. Sahipleri ya onları kurşun sıkıp öldürüyor ya da yorgunluktan, bitkinlikten yere yığılıncaya kadar çalıştırıyordu. Sonra körfeze dönüp başka beygirler alıyorlardı kendilerine. Bazıları da zavallı hayvanların işini bitirmek zahmetine bile katlanmıyor, koşumlarını çıkarıp nallarını söküyor, yığıldıkları yerde bırakıveriyorlardı onları. Daha umutsuzluğa düşmemiş olanların kaya gibi sertti yürekleri. Ölü beygir yolunun bu adamları pek de hayvandan farklı değildiler hani. İşte ben orada yüreği iyilik, yüreği İsa sabrıyla dolu bir insan tanıdım. İçi nasılsa dışı da öyle has bir adamdı bu. Öğle molalarında beygirlerin yükünü indiriyor, onlara da soluk aldırıyordu biraz. Hayvan yeminin kentaline on, ne onu, çok daha fazlasını veriyordu. Beygirlerin derileri sıyrıldığı zaman, kendi battaniyeleriyle örtüyordu onların yaralarını. Öbürleri, zavallı hayvancıkların sırtlarında koca koca delikler açıyor da, hiç oralı olmuyorlardı. Nallardan biri çıktığı zaman hayvanın işi felaketti. Ayağı kan içinde kalıyor, başlıyordu topal topal yürümeye. Oysa cebindeki son doları nal çivisine yatırıyordu. Ben bütün bunları tek tek gördüm, biliyorum. Çünkü onunla aynı döşekte yatıyor, aynı karavanaya kaşık sallıyordum. Düşün ki insanların insanlıktan çıkıp hayvanlaştığı, Tanrı'ya ana avrat söve söve can verdikleri bir yerde biz onunla kardeş gibi olmuştuk. Kayışlardan birinin gevşek ya da gergin tutulmasına hiç kızmadan öyle bakar ama arada bir sulanı verirdi gözleri. Manzaraya can yürek dayanacak gibi değildi çünkü. Hele bir yerde öyle sarp bir yokuşa vurmuştuk ki, olanca ağırlık beygirlerin arkasına bindirmişti. Zavallılar, fare gibi ön bacaklarıyla tutunmuşlardı yola. Yolun üstü gebermiş hayvan leşiyle doluydu. Bizim dost, dayanılmaz bir kokunun ortasında durmuş Güzel güzel sözler söyleyerek hayvanların sağrılarına bir şaplak yapıştırıyor, onların yürümelerini kolaylaştırıyordu. Onlardan biri tökezleyip kalınca yola o saat kesiyordu. Hayvan kaldırılmadan geçit vermiyordu. Buna karşı gelmek kimin addi Varacağımız yere geldiğimizde o zamana kadar elli beygirin canına okumuş olan bir herif bizden beygirlerimizi satın almak istedi. Bunlar, Oregon'ın doğusundaki dağlık yerlerde yetişen kayuses, uzun tüylü, koca kafalı, küçük bir beygir cinsi, beygirleriydi. Şöyle bir herife baktım, bir de bizim beygirlere. Herifçi oğlu beş bin dolar toka ediyordu, düşün ki. Ve biz meteliye kurşun atıyorduk. Ne ki, gomun o avulu otları, o insanın yüreğini ağzına getiren sarp geçit geldi aklımıza. Kardeşim, canım ciğerim gibi sevdiğim o adam Ağzını açıp bir laf söylemedi Kayı sesleri ikiye ayırdı sade Bir yana benimkileri, bir yana kendininkileri Sonra dönüp şöyle bir baktı bana Anlaşmıştık O benim beygirleri aldı götürdü, ben de onunkileri Sonra sıktık kurşunları beyinlerine Tek tek temizledik hepsini Daha önce kendisi elli beygirin canına okumuş olan herif gırtlağa kopacak gibi bağırıyor, ana avrat kalaylıyordu bizi. Ama kardeşim gibi sevdiğim bu adam ölü beygir yolunda. Talihli, Hinoğlu oğlu hin bir gülüşle, tamam dedi. Can Randolph bu herif. Uri, evet dedi başıyla. Bunu anladığına memnun oldum. Talihlinin suratı yine o eski, yorgun, acı dolu surat olup çıkmıştı. ''Ben tamamım.'' dedi. ''Çabuk hadi.'' Uribram ayağa kalktı. ''Bir günlük olsun Tanrı'ya inancım sarsılmadı. Sanıyorum, hak, adalet gibi şeyler Tanrı'nın sevdiği şeyler. Bizi görüyor şimdi. Hakkın, adaletin yerine gelmesi için ikimizden birini seçti bile.'' Bana kalırsa kendi iradesinin benim elimle yerine getirilmesini istiyor. Buna öyle bir inanış inandım ki, onun kararının bu olup olmadığını anlamak için şanslarımızı yarıştıracağız şimdi. Bu sözleri duyar duymaz talihlinin yüreği güm güm vurmaya başladı. Uri'nin tanrısı hakkında pek bir bildiği yoktu ama şansına da güveniyordu evelallah. Karlı buzlu yollarda, kumsala doğru tabanları yağladığı geceden bu yana şansı yaver gitmişti hep. Uri'nin sözlerine ''Ama tabanca bir tane'' diye karşı geldi Uri. Talihli'nin tabancasının topunu kurcalıyor, adam akıllı gözden geçiriyordu onu. ''Sırayla ateş edeceğiz'' dedi. ''Kimin önce ateş edeceğine iskambil kağıtları karar verecek. Bir yedi yapacağız, o kadar.'' Kağıt oynayacağını düşününce içi cıvıl cıvıl etti Talihli'nin. Hemen çıkardı cebinden kağıtları. Şansı yine gülecekti elbet. El için kağıt keserken güneşin kuzeye dönmüş olduğunu düşündü. Elin kendinde olduğunu görünce sevinçten titredi. Kağıtları kardı, dağıttı. Uri, kozla maça oğlanını aldı. Herkes kağıtlarını açtı yere. Talihli ası gösterirken, Uri de koz hak getireydi. Birbirlerinden uzaklaşarak elli adım saymaya başladıklarında, özgürlük talihlinin avucunun içinde gibiydi. Uri, onun karşısında dimdik durmuş şöyle diyordu. Bakmışsın, Tanrı senden öc almayı bir başka güne bırakmış. Sen aklamışsın beni, işte o zaman ne kadar köpek, benden kalan ne kadar şey varsa hepsi senin olsun. Cebimde senet var bir de. Talihli, denizlerin üstünde ışıl ışıl yanan o güneş hayalini kafasından silip ateş etmeye hazırlandı. Pür dikkat kesilmişti. İlk hafif serin rüzgarı çam ağaçlarını döverken silahını iki sefer yere indirdi. Sonra tek ayağının üstünde diz çöktü, tabancayı iyice kavrayarak ateş etti. Uri şöyle bir yan dönüp kollarını iki yana açtı. Bir iki sendeledi, karların içinde yığıldı kaldı. Talihli, kurşunu çok yan isabet ettirdiğini anlamıştı. Çünkü öyle olmasaydı Uri olduğu yerde dönmezdi. Duyduğu acıyı belli etmeden ayağa kalkmaya çalışan Uri, işaret edip tabancayı isterken, Talihli bir daha ateş etmeyi geçirdiği içinden. Ama caydı sonra. Şu güne kadar Talih hep onun yüzüne gülmüştü. Şimdi tutar verdiği sözde durmaz, madik atmaya kalkarsa Talih ona küsebilirdi. Yo yo, harbi hareket edecekti. Aslında Uri tam isabet almıştı. Onun bu durumda o hantal kolt tabancasıyla nişan alıp ateş etmesi olacak nane değildi. Talihli silahı yaralıya verirken alaylı alaylı, ''Şimdi nerelerde Tanrı'nın acep?'' dedi. Uri, ''Tanrı son sözünü söylemedi daha. Ama söyleyecek birazdan. Hazırlan dinlemeye.'' Talihli geldi geçti onun karşısına. Gel gelelim kurşunlara kabak gibi hedef olmamak için şöyle biraz yan durdu. Uri sarhoş gibi sallanıp duruyor, duyduğu acının bir parça dinmesini bekliyordu. Tabanca ağır mı ağırdı. Uri de talihli gibi düşünüyor, ateş edemeyeceğini sanıyordu. Ama kolunu dimdik gerip tabancayı başının üstünden doğru usul usul indirmeye başladı aşağı. Talihli arpacığın içine girer girmez bastı tetiğe. Talihli olduğu yerde hiç dönmedi. Gel gelelim kafasındaki o güzelim San Francisco hayali söndü gitti. Güneşin altında ışıl ışıl parlayan kar... Talihli'nin gözlerinde bir karanlığa bürünürken kullanamadığı bu son şansının dinine, imanına küfrediyordu o. Son